Ee, i̇zleyicimizin abisi, anne ve babasına çok asi davranışlarda bulunuyormuş. Bu konuda ne yapmak gerekir diye sordular. Nasihat dışında yapabileceği bir şey yok. Çünkü baba ile evlat arasında girip problemleri çözebiliyorsak, sulh edebiliyorsak ederiz. E, sulh edemiyor isek uygun zamanlarda, uygun zeminlerde nasihat ederiz. Yaptığının yanlış olduğunu, Cenab-ı Hakk'a itaattan sonra ikinci itaat edilmeye layık olan kişi kimdir? Kişinin annesi sonra da babasıdır. Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretleri anne babaya öf demeyin. Eğer bundan daha basit bir kelime olsaydı öf demeden daha basit bir kelime olsaydı onu da yasaklardı. En basit kelimeyi yasaklıyor ise o zaman isyan ifade eden onlara şiddet ifade eden, saygısızlık ifade eden her türlü lafsı ve her türlü eylemi ne yapmış olur? Yasaklamış olur. Burada biz Nasihat edeceğiz, yanlış yaptığını söyleyeceğiz, günaha girdiğini söyleyeceğiz. Buna rağmen bildiğini okumaya devam ederse de, e burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. O zaman anne babasına şunu söyleriz: Evladınızı size isyan edecek hareketlerden, söz ve eylemlerden kaçının. Çünkü anne baba da çocuklarını onlara karşı gelmelerini veya onlara isyan etmeleri, Yahutta kaba konuşmalarını zemin hazırlayacak hem sözden hem de davranışlardan uzak kalmalıdır. Böylece çocuğun da isyanı ne yapar? Durur. Evet. Onun için ben her zaman anne babalara da şunu söylüyorum, evlatlara da hatta herkese şunu söylüyorum. Karşıdaki şahıs sizin evladınız olabilir veya babanız olabilir. Fakat ayrı bir şahıs. Ayrı bir şahıs. Tamamıyla farklı bir şahıs. Farklı bir tabiatı, farklı bir karakteri vardır. Benim evladım, benim anam babam, Olabilir ama farklı. O halde farklı ise onunla konuşmalı. Devamlı surette ifademiz bir, saygı ifade eden cümleler olmalı. İki, olumlu cümleyle söze başlamalıyız. Evet. Mesela biz bir anne baba olarak diyelim, evladımızın bir hatasını gördüğümüz vakitte karşımıza aldık ve dedik ki, ''Oğlum bu yaptığın yanlış, bu yaptığın dine sığmıyor, bu yaptığın ahlaka sığmıyor, edebe sığmıyor.'' Bu, bu tür konuşmadan, olumsuz cümleyle başladığınız konuşmadan size gelecek en güzel cevap tepkidir veyahut da benim işime karışmayın yahut da aynı kabalıkla ve aynı yanlışlıkla bir cevaptır. Halbuki olumlu cümleyle başlasak oğlum biz seni seviyoruz, seni takdir ediyoruz, yaptığın işler doğru ancak, ancak bakın 3-4 tane olumlu cümle geçtikten sonra şu davranışınız bizi üzüyor. Pek yani bizim ailemizin, dinimizin efendim, ahlak yapısına, edep yapısına pek uymuyor. Keşke bunu da düzeltsen. Ondan sonra yine olumluyla bitireceksin. Bunlar çok güzel. Böyle olumluyla başlayıp olumsuzları araya serpiştirir ve düzeltmesini isterseniz karşıdaki insana şu mesajı vermiş olursun. Biz seni seviyoruz takdir ediyoruz ama olumsuzluklarını da görüyoruz. Bunları düzeltirseniz bizim katımızdaki sevgin daha da artar. Bizim sana olan bağlılığımız daha da artar, bağlılığımız daha artar ve huzurumuz da artar. O şahıs sizin bu olumlu yaklaşmanıza olumlu cevap verecektir ve kendini düzeltmeye başlayacaktır. Ama siz olumsuz cevapla başlarsanız cevabınız, alacağınız cevap da olumsuz olur. Onun için olumlu, olumsuzlar araya serpiştirme Yine olumluyla cümleler bitmelidir. Bizim anne babalara tavsiyemiz de budur. Evlatlarınızı ne söz ne eylem olarak size isyan ettirecek veyahut da kaba cevaplar vermenizi vermesini sağlayacak tavır ve eylemden, fiilden kaçınmalılar.